Merhaba sözküçün dinleyenleri. Ben Gizem. Uzun bir aradan sonra tekrar sizlerle birlikteyim. Bu hafta Şişli Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'nden Kerem Yazıcı, İlker Keten, Özgür Büyüktaş ile birlikteyiz. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Hı -hı. Ee, bize biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? Ee, Şişli Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'nde öğrenim görmekteyim. Lise son sınıf öğrencisiyim. Ee, ...bilişim teknolojileri alanı ve programcılığı dalında... ...öğrenim görmekteyim dediğim üzere. Okulumdan gayet memnunum. Öğretmenlerimden, öğrenci arkadaşlarımdan. Ee, bu sene mezun olacağım. Üniversite hazırlık aşamasındayım. Arkadaşlarımla beraber son süre sınav, sınava hazırlanmaktayım. Üniversite sınavından sonra da okulumla ilgili yine... E, ...çeşitli etkinlikler yapmayı planlıyorum... Diğer öğrenci arkadaşlarımla beraber onların da benim yarım, yanımda yürümesini istiyorum. Teşekkür ediyorum. Benim ismim de Özgür. Son sınıf elektrik elektronik öğrencisiyim. Ben de arkadaşlarım gibi sınav hazırlanıyorum. Uzun bir süreçten geçiyoruz hem okulumuzla gidin diyoruz hem birlikte biraz yoğun oluyor bizim için ama yani bu mücadelede ne ondan vazgeçiyoruz ne ondan vazgeçiyoruz koşturuyoruz. Teşekkürler. Ben de İlker Şişli Endüstri Meslek Sesinde okuyorum. Ando Teknik bölümünde 12. sınıftayım. Ben de sınava hazırlanıyorum işte. Zor bir süreçten geçiyoruz okulumuzla beraber. Okulumuz da zor bir süreçten geçiyor. Sınav hazırlıkları, katıldığımız çeşitli faaliyetler bir şekilde geçiyor aynı zaman. Ee, bu okulda öğrenci dayanışmasında olduğunuzu söylemiştiniz. Evet. Bu öğrenci day dayanışması nedir, neler yapar? Öğrenci dayanışması aslında bizim kendi dostane ortamımızda kurduğumuz, tamamen okulun yıkımına karşı alternatif alabilecek, insiniyatif alabilecek arkadaşlardan oluşuyor. Bu amaçla kurduk biz bunu, şişlenmeyle olmasın AVM diye sokağa çıktık biz. Bu şekilde ilerledik, biraz daha büyüdük, okul içerisinde büyüdük, örgütlendik, daha kalabalıklaştık. Bu sefer biraz daha eğitim politikalarıyla ilgilenmeye başladık. Öğrencilerin eğitim politikaları, okulumuzun yıkılması, okul içerisindeki sorunlar, öğretmenlerin sorunları, öğrencilerin sorunları çeşitli dallardaki sorunlarla ilgilendik yani artık sadece okulun yıkımıyla değil okulun yıkılmayacağından o kadar eminiz ki yani okulun yıkılmamasından sonraki süreçle ilgileniyoruz. Ee, kaç pardon kaç yıl önce kuruldu bu dayanışma ne zaman kuruldu? Dayanışmamız Atatürkçü düşünce kulübüyle ADK ile başladı asıl faaliyetlerimiz lise 2'de 2 iki sene önce falan kuruldu. Atatürkçü Düşünce Kulübü olarak çeşitli faaliyetler düzenledik, insanlara broşürler dağıttık, okulumuzdaki öğrencileri bilinçlendirmeye çalıştık. Daha sonra dışarıdaki çevreyi, insanları bilinçlendirmeye çalıştık, orada oturan insanları, oradaki esnafları. Sonradan e, olayı biraz daha ileriye taşımak istedik ve Atatürkçü Düşünce Kulübü olarak değil de okulumuz öğrenci danışması olarak hareket etmeye başladık. İdeolojik görüşlerimizi bir kenara bıraktık, her türlü görüşe Kapımızı açtık hep beraber birlik olduk Okulumuzdaki tüm öğrencilere hitap etmeye çalıştık Bu şekilde okulumuzun geçtiği zor süreçte okulumuzun yanında olmaya çalıştık Kaç kişi devam ediyor peki? Kaç kişi var bu dayanışma içerisinde? Dayanışmayı biz temelde kulüpten ayrılan arkadaşlarımıza daha doğrusu ayrılan demeyeyim Kulüpten böyle bir inisiyatif alma dayanışma kurma kararından sonra ayrılan 10 arkadaşımız filan oldu biz on arkadaşla başladık bu yola. Şu an ortalama e, alt, aktif olarak 30 arkadaşız. Pasif olarak da totalde 65-70 arkadaş gibiyiz. Anladım. Peki bir e, okul yıkılma mevzusundan bahsediyorsunuz. Bu nedir? Okulumuz e, İstanbul'un tam göbeğinde bulunuyor. 70 dönüm bir arası var. 2 e, sene önce Avrupa'nın en büyük meslek lisesiydi. şu an durumu nedir tam bilmiyorum. Avrupa'nın en büyük meslek lisesi, İstanbul'un en büyük meslek lisesi, İstanbul'un en yeşil lisesi, işte İstanbul'un en kalabalık lisesi olmak gibi özelliklerini taşıyor. Okulumuz dediğim gibi İstanbul'un çok merkezi bir yerinde, yani çok rahat ranta açılabilecek bir alanda. Burada okulumuzu boşaltıp bizden üzerine AVM, plaza veya otel ve benzeri gibi yerler, yerleşkeler yapmak istiyorlar. Siz de buna karşı olarak yani, neler bize, yapıyorsunuz Buna karşı peki? olarak yani, dayanışmamızı kurduk. Sesinizi nasıl duyuruyorsunuz? Tamam bir dayanışma var ortada ama faaliyet nedir? Dayanışma olarak biz faaliyetlerimizi biraz daha okul içerisinde şimdilik yürütüyoruz. Daha doğrusu yaza kadar böyle yürütmeyi planlıyoruz. Geçen sene bir eylemimiz oldu. O zaman ADK ismini kullanıyorduk. Okul önünde öğrenciler, öğretmenler, veliler... Çevre esnafı. Çevre esnafı, mahalle, halkı toplamında bir eylem yaptık. Ortalama 2500-3000 kişi vardı. Yani böyle büyük bir eylemde bile basın hiçbir şekilde bizi göstermedi. Çok ufak gazeteler işte kanallar yani bir grup nasıl diyeyim size, muhalif kanallar falan gösterdi sadece. Bu şekildeydik. 23 Ocak'ta bu sene de Kadıköy'de ufak bir eylem yaptık. Liselerin eğitim politikalarıyla ilgili bir eylem vardı orada. Oraya müdahil olduk. Orada sesimizi duyurmaya çalıştık. Yine imza göndererek Başbakanlığa, meclise soru önergesi göndererek, orada aradaki milletvekilleriyle sesimizi duyurmaya çalıştık. Başka kanallarda, yine de benim gazetelerde röportaj vererek sesimizi duyurmaya çalıştık ama çok fazla etkili olmadı. Biraz sosyal medyadan etkili olabildik. Nasıl etkili olabildik? Gezi süreci sonrasında kurulan mahalle dayanışmalarıyla iletişime geçtik. Onlar bize biraz destek oldular. Bu şekilde örgütlendik yani. Ben de zaten Twitter'dan fark etmiştim aslında böyle bir sorun olduğunu. Çünkü gerçekten hiçbir sosyal medya dışında, hiçbir medya bu tür şeyleri yansıtmıyor. Bu tek sizin okulunuz için geçerli değil. Ee, ülkedeki çoğu okul çoğu öğrenciler için geçerli bir durum peki e, esnaf dediniz bu esnafın size ne gibi bir getirisi olabilir neden esnafı çevre mahalledeki halkları seçtiniz şimdi esnafın bize getirisinden çok bizim esnafa getirimiz var çünkü okulumuzun nüfusu gereği esnaf kazancını büyük ölçüde Okuldan. bizden sağlıyor yani öğrencilerin tükettiği yiyecekler ...çevredeki esnafların sattığı yiyecekler tamamen bizim tükettiğimiz. Biz olmasak esnafın geçim kaynağı bir derecede duracak. Evet, bayağı bir duracak, bir derece değil. Evet, yani biz zaten başlangıçta da okulda kendi içimizde... ...birlik olmaya çalıştık. Sonrasında ilk olarak okulumuz çevresindeki esnaflara yöneldik. Çünkü biz onlar için çok değerliyiz. Evet, para sizden geliyor sonuç olarak. Yani ya büyük ölçüde bu böyle ilerliyor. Destek oluyorlar anladığım kadarıyla. Yani verdiğimiz broşürleri camlarına asıyorlar sağ olsunlar. Gerek camlarını astılar gerek eylemlerimize katıldılar. Yani aslında şöyle bir şey var o çevrede İlker arkadaşımın dediği gibi çok sayıda esnaf var. Yani ortalama bizim üzerimizden geçinen 20'ye yakın esnaf evet. rahatlıkla vardır. Ayrıca bu esnafın dışında buradan bir minibüs hattı geçiyor. Bu minibüs hattı yine tamamen demeyeyim büyük çoğunluğunu bizim okuldan kazanıyor. Çünkü 7000 öğrenci var neredeyse. Hiç 7000 7 bin öğrencinin 1500-2000'e 10.000, milibüsle binse günde çok iyi bir para getirisi bu. Artı oranın e, yıkılması demek yani dediğim gibi oradaki esnafların dışında işte oturan evlerin, işte mahalle halkının diğer e, esnafların yani onların da zamanla dönüşmesi demek. Onlar için de bir tehlike aslında bu. Aslında bu çok ilginç bir şey. Çünkü genelde şahsen ben okulum yıkılsa ilk başta ay yıkılsın ya oh tamam falan derdim yani. Ama e, bu tür öğrenciler ...görmek cidden ilginç oluyor. Bu okul içinde nasıl yürüyor? Öğretmenleriniz, müdürleriniz nasıl destek oluyor? Ya Bizim de oluyor kendimize mu? şaşırdığımız olay bazen. <gülüyor> ha, genelde çünkü öyledir. Öğrenci hani okulum yıkılsın, yansın... ...bir daha gidemeyeyim tarzında düşünceler olur... ...insanların kafasında. Çünkü okul çok korkutucu bir durum... ...şahsen benim için. Yani çok zorla gittiğim bir eğitim alanı. Çünkü e, aramızdaki fark... ...belki de şudur. Siz aldığınız eğitimden gayet memnun görünüyorsunuz. Ben kendi okulum <gülüyor> açısından konuşayım... Ee, kendi aldığım eğitimden memnun değilim, öğretmenlerimden memnun değilim. Yani sadece boşa bir zaman kaybı gibi geliyor bana okul. Okul yerine dershaneye gitsem çok daha fazla şey katacağını düşünüyorum. Yani bu benim görüşüm açıkçası. Ya tabii biz de aynı şeylerle karşılaştık. Hani başta demiştim sekiz kişi başlamıştık diye. Biz iki seneye yakın sekiz kişiyle mücadele verdik yani. Ama hiç ümidimizi yitirmedik. Yani gittiğimizde arkadaşlar, arkadaşlar bir şey konuştu deyip topladığımızda okul yıkılıyor dediğimizde. Aa tamam yıkılsın hiç sorun yok. Diyen oldu mu? Mutlaka. Yani hala da diyen oluyor. Tişört bastırmıştık. Hiç unutmam. Tişörtlerimizle okulun içinde yürüyoruz. insanları bilgilendirmeye çalışıyoruz öğrencileri. Bizimle dalga geçenler çok oldu ya. Tişörtlerimize dalga geçenler, bizimle dalga geçenler. Hani... İnanın bazen okulum öğrencilerinden çok dışarıdan destek gördük. Çok üzücü bir durum bu ama öyle oldu yani. Ve siz son sınıfsınız aslında bu sene sizin okulla hiçbir alakanız kalmayacak. Bunun 9. sınıfların 10. Evet. sınıfların daha yoğun bir şekilde katılması gerekiyor. Tabii biz temelde zaten 9. sınıftaki arkadaşlarımızla bu sene özellikle çok ilgilenmeye başladık. Çünkü biz mezun olduğumuz zaman ister istemez buraya yani çok fazla <gülüyor> gelip gidemeyeceğiz. Devamını getirecek birileri lazım yani Mutlaka biz de onu arıyoruz ee, Ne yapmaya çalışıyoruz biz şu an mezun olduktan sonra e, Okulun mezunlar derneğine üye olmayı planlıyoruz Oradan gerekli çalışmaların Maddi manevi yine desteklerimizi oradan sunmayı planlıyoruz Ama yine dediğim gibi 9. 10. 11. sınıfların bunlarla ilgilenmesi Bizim yani, için çok çok daha iyi bir şey Açıkçası bu okulun Yıkımıyla alakalı Konuşmalar söylentiler biz lise 2'deyken Başlamıştı lise 2'nin sonlarına doğru ...gözle görülür, elle tutulur faaliyetler yapmaya çalıştık. Bugün biz lise 4'teyiz. Hala yıkılacak söylentileri var. Büyük adımlar atılıyor yıkılması için. Biz bunu önlemeye çalışıyoruz. Şunu fark ettik. Uzun bir süreç. Biz buradayken başladı bu süreç. Biz gittiğimizde devam edecek. O yüzden 9. sınıftakiler, 10. sınıftakiler... ...bu okulda daha çok vakit geçirecek olan arkadaşlarımız... ...bizim yürümeye çalıştığımız yolda yürüyebilirlerse bu süreci mutlu sona ulaştırabilirler. Yani şu andaki tek temennimiz bu açıkçası. Şeyi sormuştum, öğretmenler ve müdürlerden destek görüyor musunuz? Öğretmenlerden nasıl destek görüyoruz? Özellikle sendikal olan öğretmenlerimizden yani her zaman, her koşulda bize destek olan öğretmenler, sendikalı öğretmenler e, gerek sendikalarıyla, gerek kendileri kısmen de olsa destek vermeye çalışıyorlar. Sonuçta onlar da memurlar, onlar da buradan emeğini, e, parasını buradan kazanıyorlar. Çok fazla bize destek olamasalar da olmaya çalışıyorlar. ama onlar için pek bir şey sağlamaz yani oradan çıktığı zaman başka bir okulda ha, iş bulur yani. tabii ki devlet memuru onlar yani bugün buradan çıkması onun için bir kayıp değil yani hatta yani ama, belki daha iyi bir şey olabilir ne için olabilir burada 7000 bin öğrenciye hizmet vermek varken az aşağıdaki okulda 500 öğrenci hizmet verebilir. ama şöyle bir şey var şimdi bir de okulumuz çok merkezi bir yerde bunu da atlamamak gerek hani ne kadar bir memur olsa da. ...onun için büyük bir avantaj ya bu. Tabii yani. Ya tabii ki Kayaşehir'de Çişkiye oturan gelmiş. öğretmenimiz var. Yani Kayaşehir'den İstanbul'un hiçbir yerine otobüs yok. Sadece Mecidiyeköy'e var bizim okulun oraya. Yani gelmek için mutlaka oraya gelmesi lazım herhangi bir yere gitmek için. Ya öğretmenlerimiz açısından da ulaşım konusunda özellikle çok rahat oluyordur elbette ki. Çünkü birçok metrobüs hattının üzerindeyiz, otobüs hattının üzerindeyiz. Ö Bakın yürüme mesafesi olmadan söylüyorum. Minibüs hattının üzerindeyiz. Ulaşım açısından çok rahat öğretmenlerimiz için, öğrenciler Zaten için de öyle. rahat olduğunu nasıl böyle rahatlıkla söyleyebiliyoruz? Ee, çok ilginç bir şeydir, bu İstanbul'da hiçbir yerinde yoktur. İstanbul'da adalar hariç bütün ilçelerden öğrenci alıyoruz. Şişli, Beyoğlu, Kağıthane, e, Bağcılar, Avcılar, Ümraniye, orası burası, Kadıköy, her yerden öğrenci alıyoruz. Adalar hariç. Yani imkan olsa oradan da gelecekler. <gülüyor> Eğitimi yüksek anladığım kadarıyla ya, o zaman. Eğitimin nasıl yüksek aslında meslek lisesi sonuçta teknik lise, e, meslek lisesi, Anadolu Teknik'te üç parçayız biz. Özellikle meslek lisesindeki öğrencilerin bizim o e, 50 çalıştıkları o pratikteki eğitimleri hiçbir okulda yok Türkiye'de. Evet. Üniversiteden misafir arkadaşlarımız geldi haberleşme bölümü okuyorlar. Arkadaşlar haberleşme bölümünde yani hiç böyle haberleşmeyle ilgili cihazlar görmemişler. Gördükleri 1980'lerden filan hatta e, üniversitenin açılışından kalma malzemeler... Bizim okula geldiklerinde 2012'de, 2013'te, 2011'de gelenlerini gördüler. Bunun bir sebebi de şöyle bir şey. Okulun pratik eğitiminin çok iyi olmasının sebebi. Mesela diyelim siz e, motor bölümünde okuyorsunuz. Motorlu araçlar teknolojisi. Bu motorlu araçlar teknolojisine bir şirket dışarıdan. ismini vermiyorum şimdi. Webinizler yani işte araba şirketleri. Oraya motor gönderiyor. Araç gönderiyor. Parça gönderiyor. Oradan çalışan öğrencileri e, kendine stajyer oluyor. Daha sonra onları kendilerinde çalıştırabiliyorlar. Bunun gibi değişik dallarda. Yani alanımız da. büyük. Laboratuvarlarımız geniş. Sponsorlar. Markalar bize sponsor oluyor. Direkt hani e, motor bölümü okuyan bir öğrencinin önüne araba konulmasından daha avantajlı bir şey olacağını zannetmiyorum. Bu bizim çok yararımız oluyor. Tabii ki bu yani. açıdan önemli yani. Gelecek için içinde gayet önemli yani. Çünkü kendi teknik, ben de meslek lisesiyim ve hiç bu kadar fazla bizim e, kaynağımız yok açıkçası. Hiçbir yerde yok yani. Arkadaşlar mesela <gülüyor> diğer okullarda elektrik, elektronik okuyan arkadaşlarım var benim. Çocuklar sadece yani elektrik elektronu kağıt üzerinden görüyorlar. E çocuklar bu işte ne bileyim şalterdir, bu ampuldür, bu lambadır. Ama Hı -hı. bizde ne var? Yani hiç göremeyeceğiniz 40 bin liralık malzemeleri biz sınıflarımızda bulundurabiliyoruz. Çok rahatlıkla onlara ulaşabiliyoruz. Onları kullanıp deneyebiliyoruz hani. Biraz daha böyle bilimsel olmasını, nitelikli olmasını sağlayabiliyoruz eğitimin. Büyük bir kayıp olacak yani anlamsız. Ya büyük bir kayıp yani olacak efendim. tabii ki oradaki Ayrı malzemeler yani. Şu an de bakmak gerek. Biraz realist olmak gerek. Ee... Okulun verilen mezunların hepsi üniversiteyi kazanabiliyor mu? Şimdi endüstri bölümü iyi hoş mezun veriyoruz ama yeterli sayıda oluyor mu? Sonuçta hani bizim okula gelen gençler bir nevi vasıfsız eleman olma tehlikesini yaşamıyorlar. Çünkü markaların sponsorluğundaki atölyelerde çalıştıkları için kolaylıkla iş bulabiliyorlar bu sponsor olan markalarda. Bir nevi markalarda. işin mutfağından çıkıyoruz. Yani, yani evet bu açıdan çok büyük avantaj. Yani üniversite okuyanlar daha işsiz kalırken... Üniversite okumadan iş sahibi olma imkanını okulumuz sağlıyor. Ve okul cidden kalabalık. Zaten piyasadaki çoğu büyük fabrikalarda, merkezi sistemlerde... ...ara eleman, tekniker olarak en çok öğrenci çıkaran, öğrenci gönderen... ...en çok öğrenci isteği alan okul bizim okul. Kerem hangi şarkıyı dinliyoruz? on the Deep Purple Smoke on the Water. <gülüyor> Evet. Tekrar sizlerle birlikteyiz, Şişli Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'nden Kerem Yazıcı İlker Keten ve Özgür Büyüktaş konuklarımızdı. Ee, lise, Şişli Teknik Endüstri ve Meslek Lisesi'nin yıkılmasını konuşuyorduk. Bu yıkımın en baştan sona kadar süreci nedir, neler anlatabilirsiniz? Şimdi yıkım süreci'nin hani en başından beri dediğimiz gibi okulumuzun arazi çok büyük, çok değerli bir arazi. Yani İstanbul'un merkezinin merkezinde de merkezinde bir arazi. Bu arazide okulumuzu yıkıp yerine AVM, plaza, rezidans istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Yani çok çok geniş bir arazi, 70 dönümlük bir arazi bize şöyle bilirdik hani öyle derlerdi meslek lisesi memleket meselesi derlerdi ama görüyoruz ki çok da memleket meselesi değilmiş. Rahatlıkla işte Türkiye'nin en güzel meslek lisesini yıkıp yerine AVM plaza yapabiliyorlarmış. Bu süreç nasıl ilerliyor? Yani sadece bizim okulumuzdan değil dışarıda başka okullar, başka kurumlar, başka işte sit alanları ve diğer kurumları yerleri işte çeviriyorlar bu şekilde rantı açıyorlar. Hani bu rant açılmasının sadece işte okuldan değil o çevreye çok büyük zararlar verdiğini biliyoruz. O çevrede yaşayan insanların evlerinin, iş yerlerinin tedirgin edildiği, yani oradan kaldırılma riskini bulunduğunu biliyoruz. Yani sadece aslında bir okul yıkımı değil. Oranın rant açılması demek dediğimiz gibi ben Şişli'nin merkezinde karşımızda iş yerleri var. Oradaki iş yerlerinin kaldırılması binlerce emekçinin işsiz kalması demek. Hemen arkamızda küçük bir gecekondu mahallesi var. Oranın yıkılması ve oradaki insanların evsiz barınmaklarından mahrum kaldığı demektir. Yani dediğim gibi sadece bir okulun yıkılıp yerine ABM yapılması değil bizim sürecimiz. Anladım. Ee, Kerem sana sorayım bunu da. Kadıköy'deki evet. liseli genç umut yürüyüşünüz. Evet. Nasıl ilerledi? Nasıl başladı? O yürüyüşte neler oldu? Ee, şöyle bundan... <gülüyor> Yani 23 Ocak'tan 2-3 hafta öncesine kadar okulumuzda liseli genç umut arkadaşlarımızla beraber bir toplantı düzenledik okulumuz kantininde konuştuk 23 Ocak'taki Kadıköy eyleminde onlarla beraber olup olamayacağımızı masaya koyduk tartıştık hep birlikte onlarda seve seve yanlarında yürüyebileceğimizi onlara destek verebileceğimizi söylediler. Biz de oturup belirli başlı planlar yaptık, notlarımızı aldık. Neler yapabileceğiz, neler hazırlayacağız bunlardan bahsettik. Ee, kendileriyle beraber 23 Ocak Cumartesi günü yanılmıyorsam Kadıköy Meydan'da Boğa e, heykelin orada buluştuk. Tabii biz pankartlarımız hazır bir halde. Şişli Yeme ile dayanışması olarak arkadaşlarımızla beraber yürüdük. Onlarla Boğa heykelin orada buluştuk ve ardından... Tabi Ahmet Sani Gezi Lisesi ile beraber, Acıbadem Dayanışması ile beraber Kadıköy Meydana kadar hep birlikte yürüdük sloganlarımız ve pankartlarımız eşliğinde. Ee, eğitim politikamızı dile getirdik. Eğitim haklarımızın sansürlenemeyeceğini dile getirdik. Bunlar üzerinde durduk, sloganları attık. Ee, çevre esnafından, çevre halkından e, bayağı yoğun ilgi gördük, destek aldık. Ee, ve ardından yürüyüşümüzü noktaladık. Biz arkadaşım Ahmet Sani Lisesi'nden bahsetti. Biz Ahmet Sani Gezici Lisesi'ne de gittik. Oradaki arkadaşlarımızı görüştük. Bizimkine çok yakın bir süreç, çok böyle benzer bir süreç orada da işliyor. Ahmet Sani Gezici Lisesi'ni yıkıp yerine İmam Hatip Lisesi'ni var yanında. Onun yanına yurt yapmak istiyorlar. Burada gerek mahalle dayanışması, gerek öğrenciler buna karşılar. Biz de oradaki arkadaşlarımızla görüştük. Omuzamıza mücadele vereceğimizi birbirimize söyledik. Yani biz ne kadar şişli endüstri meslek yıkılmamasına karşı kararlıysak Ahmet Sani Gezici Lisesi'nin yıkılmamasına da o kadar kararlıyız. Yani Bugün bizim için Ahmet Sani Gezici Lisesi'nin veya başka bir lisenin şişli endüstri bir farkı yok. Çünkü şunu biliyoruz yani eğitim haktır engellenemez. Eğitim, barınma, işte sağlıklı yaşam ve ulaşım gibi haklar temel haklardır insanların. Hiçbir şekilde engellenemez, sansürlenemez. Ne faaliyetlerimiz sonucunda ulaştığımız başarılarla da diğer arkadaşlarımıza örnek olduk. Onlarla beraber daha güzel işler yapmaya çalışacağız. Elimizden geldiğince de yapıyoruz zaten. Hani kendi okulumuzu kurtardık, diğer okullara koşuyoruz tarzında bir şey oldu açıkçası. Umuyorum ki... Gittikçe büyüyoruz. Evet, umuyorum ki bu gayet Süt. düzgün bir şekilde sonuçlanır. Ya biz inanıyoruz çünkü halkın hakları var. Halkın evet. haklarından birisi de eğitim hakkıdır. Eğitim hakkını hiçbir şekilde sansürleyemeyecekler veya okulumuzu yıkıp yarın ABM yapamayacaklar. Yani. Yaptırmayacağız demiyoruz. Artık daha kararlı, daha kesin bir sözle yapamayacaklar diyoruz. Ee, zamanımız doldu. Son olarak bir şey söylemek ister misiniz? Teşekkür ederiz ya, her şeyden önce. hani Daha fazla kitleye ulaşmamızı sağlayacaksınız elbette. Her zaman bize böyle fırsatlar... Tanınmıyor, zor. Yani cidden tanımıyor. Zaten. Teşekkür ederiz. Günümüz medyasını görüyoruz, merkez medya yani çok büyük etken. Onun dışındaki işte radyolar, kanallar ve benzeri gibi kurumlar çok etkili olmuyor. Bize ulaşmak isteyen eğer yurttaşlarımız, diğer öğrenci arkadaşlarımız olursa, çok kısa sosyal medya hesaplarımızı vereceğim. Twitter'da @sislialtreaml'e. Yani Sisli Altre e, mail olarak da ulaşmak isteyen varsa hmm. sisliemlögrencidayanismasi.gmail.com o, o zaman ben de bizim yeni Söz Küçüğün sayfamızı söyleyeyim. Sizlerle paylaşayım. Çocukçalışmalari.vix.com Söz Size çok teşekkür ediyorum. Bu muhteşem programı çektiğiniz için bizimle. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz sağ olun. Haftaya tekrar sizlerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.